o dersin başında da sorduğu soru var ya hani, ilk eşini çalışmaya zorlayarak ikinci, bir da, bunu onu güzel anlayayım çünkü başta onu orada anlamadım. Bir adam iki, bir tane evlenmiş tamam mı? İkincisine evlenmek için. Birinci hocam diyor ki çalış diyor. Kendisi diyor hanımına diyor ki çalış. Birinci evet. hanımına çalış diyor. zorluyor. İkinciye sanırım. değmiyor yani. İkincisini alacak. Yok ikinci evlenmek için ilk eşini çalıştırıyor. Yani ondan Zor. para o yani onun parası parasıyla mı evlenecek? Ee, bu soruda öyle. ilk eşini diyor çalışmaya zorlayarak ikinci bir kadını getirmek için. İkinci bir evlilik, yap ha, ikinci bir evlilik yapmak isteyen bir koca diyor. Evet. İlk kadın tabii ilk o çalışmaya zorladığı kadın talak isterse bu İslam'da yeri var mı diyor. Böyle bir hakka sahip mi diyor o ilk eşi. Böyle bir zorlu zorluğunda. Ee, tabii ki ikinci bir kadınla evlenmekten dolayı talak yani talağı talap etmek doğru değildir. Niçin? Çünkü İslam'da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 Diyecek ki mesela hayır yani sizin bu aranızdaki anlaşmazlık talak talap etmeye değmez diyor. Şer'an doğru değildir diyor. Yok eğer gerçekten diyecekse yani şer'an yeri varsa o zaman diyecek ki tamam kadı her ne kadar koca istemiyorsa da kadın kanaliyle, kadı kanalıyla o kadı o kadını o erkekten ne yapabilir? Boşayabilir.